Ehli kitap ise necaset eserinin izalesini bilmediğinden sağ veya sol eliyle kap veya musluktan su alır. Alttan necaset mahalline vurur. Tırnaklarıyla necaseti oradan alır. Musluğa götürür. Kullandığı elini temizlerken musluğun altını pisler. Şimdi musluktan akan su necaset üzerine geldiğinden pislenmiş olur. Ondan sıçrayan elbiseyi de pisler. Bu takdirde taharetlenmemiş olur ve temiz elbiseleri de necis olur. Mecradan aldığı suyun necaset mahalline değmesiyle, necaset mahallinden el ve suya damlayanla elde getirdiği su da necis oluyor. Her iki takdirde de elindeki necis su ile necaseti izale edemez. İşte taharetlenmede temizlik de olmamıştır. Öyleyse şu kaideye de riayet etmelidir. Her halde sol el sağa hizmetçi, taharetlenmede sağ el sola hizmetçidir. Binaen Aley kazai hacetten sonra hortum veyahut ibriğin kulpu sağ elle tutulup önden kasıkla hayalar arasından su akıtılır. Bu arada sol el sol ayağın dışından baldırla uyluk arasına sokulur. Ve onunla oğuşturularak necaset izale edilir. Hortum, ibrik veya herhangi bir kap bulamayan yine sol elini sol ayağının dışından uylukla baldır arasına sokar, hazır bulundurur. Yani değdirmez.